Tasavvufun lüzumu Malum olduğu gibi insanın ruh ve beden olmak üzere iki yönü vardır. Bunların her ikisinin de fıtrata bağlı talepleri mevcuttur. İslam yaratılıştan gelen bu temayülleri inkar etmez. Onları birer vaka olarak kabul eder. Ortaya koyduğu temel ölçüler çerçevesinde Makbul olan temayülleri inkişaf ettirmeye, merdu olanları ise asgari hadde indirmeye veya makbul bir gayenin emrine vermeye çalışır. Yani İslam, insana madde ile mana arasında bir denge programı takdim eder. Bedensiz bir ibadet olamaz. Bedensiz bir namaz kılınamaz, oruç tutulamaz. Diğer ibadetler de ancak bedenle ifa edilebilir. Lakin ruhsuz da olamaz. Ruhi heyecan, gönül vecdi, kalbi rikkat ve hassasiyet kaldırıldığında din kuru bir şekil ve iskelet haline getirilmiş olur. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de takriben 250 küsur yerde takvayı vurgular. Takva ise kalbi bir hassasiyettir. Yine ayet-i kerimede Müminler felah buldu buyurulur. Kad eflehal müminun. Hemen devamında ise kalbi bir hususiyete dikkat çekilerek onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar buyurulur. El-Mü'minûn 1-2 Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen takva, huşu, tevbe, rıza gibi kalp amellerinin nasıl gerçekleşeceğini, bunun zıttına riya, ucub, kibir gibi kalbi marazların nasıl bertaraf edilebileceğini, Kur'an ve sünnetten alıp tatbiki olarak öğreten bir eğitim yoludur. İnsan sırf ten planında takılıp her şeyi maddeci bir nazarla seyrederse, en mücerret hadiseleri bile müşahhas ve ruhsuz kalıplar halinde görür. Aslında tasavvufa itirazların temelinde yatan başlıca sebeplerden biri de budur. Tasavvufsa, maddi ve zahiri icabları reddetmeden, insanı ruha, metafiziğe, maneviyata yöneltir. Böylece insanın ruhuna da, istidadın nispetinde bir tekamül ve tatmin yolu gösterir. Arifler şöyle demişlerdir, Zahiri rızka nail olmak, azaların çalışmasıyla mümkündür. batını rızkan rızka olmakta. kalbin çalışmasıyla mümkündür. Cenab-ı Hak, murad ilahisi mucibince insanları zahiri istidatları gibi, manevi istidatları bakımından da muhtelif seviyelerde yaratmıştır. Kullarından takatlerinin üzerinde bir ubudiyet beklememekle beraber, Verdiği istidat nispetinde de onları mesul kılmıştır. Ancak Cenab-ı Hak, Bütün insanlığın mükellef bulunduğu dini teklifleri tayin ederken, Kullarına verdiği takatin asgari seviyesine esas almıştır. Şüphesiz ki bu, Onun kullarına olan nihayetsiz merhametinin bir tecellisidir. Bununla birlikte, Dinin asgari tekliflerinden daha fazlasını yapmaya fıtreten, kudret, ihtiyak ve istidadı olan kimselere de manevi yükselişin kapısını kapatmamıştır. Yani şer'i vazifelere ilaveten bir de kalp aleminde yükselme istidadı olan müminlere nafile ibadetler, zühd, takva, İhsan gibi faziletlerle vasıta ila zirvelerine doğru mesafe almayı sağlayacak bir yolu açık tutmuştur. Bu yolsa bilindiği üzere tasavvuftur. Buna şöyle bir misal verebiliriz. Şeyh Şibli Hazretlerine 5 devede ne kadar zekat verilir diye sorulmuştu. Şeyh Şibli ''Vacip olan bir koyundur. Ancak bize göre hepsi Allah içindir.'' dedi. Bu hususta delilinin nedir diye sorulunca Şibli Hazretleri şu cevabı verdi. ''Ebubekir radıyallahu anh efendimizdir. O malının tamamını Allah yolunda infak etmiştir. Kim bütün malını Allah yolunda bezlederse, cömertçe harcarsa, o... Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin meşrep ve hususiyetindedir. Kim de malının büyük bir kısmını infak ederse, o da Hazreti Osman radıyallahu anh'ın meşrep ve hususiyetindedir. Dünyayı kalben terk etmeye götürmeyen ilim, gerçek ilim değildir. Bu misalin de işaret ettiği gibi, Yüksek kalbi istidada sahip olan büyük sahabilerin her biri, tasavvufta belli özellikleriyle imam ve önder durumundadırlar. Öte yandan, kalbin huzur ve sükûna kavuşması, manen ulaştığı seviyeye bağlıdır. Bunun için de kulun manevi bir terbiyeden geçmesi zaruridir. Zira kalbin ilim ve hikmetle dolması, dinin yüksek hakikatlerine vakıf olması ve kulun tamamen tekamül edebilmesi ancak bir takım ameliyeler neticesinde mümkün olabilir. Nitekim insanlığa nümune olarak gönderilen peygamberler bile vahye muhatap olmadan önce böyle bir hazırlık döneminden geçirilmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha peygamberlikle vazifelendirilmeden önce Nur dağındaki Hira mağarasında itikafa çekilirdi. İtikaf bir yere kapanıp vakti ibadetle geçirmek. Bilhassa Ramazan'ın son on gününde camiye kapanarak kendine ibadete vermek. Hazreti İsa aleyhisselam İncil'den İlk ilahi kelamı duyuncaya kadar Sayır Dağı'nda 40 gün 40 gece aç ve susuz kalmıştı. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la mükalemesinden evvel Tur Dağı'nda 40 gün sav mı visal iftarsız oruç tutmuş, bir nebi riyazata girmişti. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan olmadan önce 12 sene zindanda kaldı. Orada çile, riyazat, mücahede ve meşakkatin bütün kademelerinden geçirildi. Böylece mübarek kalbi, Allah'tan gayrı bütün sığınak, barınak, dayanak ve alakalardan tamamen arındı. Tasavvuftaki masivadan tövbe, yani Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kalben ve ruhen uzaklaşarak hiçlik ve yokluk haline erebilmek de böyle bir hazırlık devresini ifade eder. Zira her şey hiçlik ve yokluğa erdikten sonra başlar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıkmadan evvel İnşirah Suresinin sırrına mazhar oldu. Daha evvel iki defa yaşadığı gibi Mübarek sadrı açılıp kalbi şerifleri yıkandı. İlim ve hikmet nuruyla dolduruldu. Çünkü o, Miraç'ta acayip ve garayip hadiselerle karşılaşacak, beşeri kesafetle görülemeyecek esrar-ı ilahiyi ve latif manzaraları seyredecekti. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gelmiş geçmiş bütün insanların en temiz kalplisiydi. Bunu en azılı müşrikler bile itiraf ediyorlardı. O halde, Allah'ın seçkin kulları olan peygamberler dahi kalp tasfiyesinden geçirilirse, diğer insanların kalbi arınmaya ne kadar muhtaç olduğu daha iyi anlaşılır. Zira kesif bir kalple, Latif olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşılamaz. Bu husustaki diğer bir delil de şudur. Cenab-ı Hak, günahın zahirisini de, batınisini de terk edin buyurmaktadır. En'am suresi 120 Demek ki insan, zahiri günahlardan uzak durmak zorunda olduğu gibi batıni günahlardan da sakınmak mecburiyetindedir. Hatta kibir, riya, haset, kin, öfke ve cimrilik gibi batıni günahlar daha tehlikelidir. Nitekim bir hadisi şerifte "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." buyurulmuştur. Kalbi hastalıklardan olan kibir, haset, pintilik gibi çirkin huyları kalpten kazıyıp atabilmek de, en az zahiri günahlardan sakınmak kadar mühimdir. Esasen zahiri günahlar da batınî günahların eseri ve neticesidir. Ayrıca batınî günahlar daha çok işlenmektedir. Zira insanlar ekseriyetle bu nevi günahları hafife almakta, ve onlardan kurtulmak ve korunmak için gereken dikkat ve hassasiyeti göstermemektedirler. Tasavvufun hedefi de kitap, sünnet, imamların iştihatleri ve mürşidi kamillerin güzel gördükleri metotlarla, dış alem gibi iç alemleri de temizlemek, kalbin hallerini ıslah ederek, imanın yakini bir kıvamda aşkla yaşanmasına zemin hazırlamaktır. Bu durumda şunu söyleyebiliriz ki tasavvuf İslami ilimler bütününün ayrılmaz bir parçasıdır. Bilhassa fıkıh ve tasavvuf Allah'ın emir ve nehiylerine hem zahiren hem de batınen riayeti temin etme hususunda bir elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamlayan İki kardeş ilimdir. Esasen tasavvuf, fıkıh ve itikad gibi bütün İslami ilimler başlangıçta aynı muhtevanın farklı yönlerini ifade ediyordu. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri fıkhı kişinin dini bakımdan lehinde ve aleyhinde olanları bilmesidir diye tarif eder. İnsanın ebedi saadet veya felaketinde birinci derecede ehemmiyetli olan, Rabbini doğru olarak bilmek, yani marifetullah'a ererek onu kalben tanıyabilmek, bu ilmin en mühim kısmını teşkil ediyordu. Bu sebepledir ki, İmam-ı Azam Hazretlerinin itikadi meseleler hakkındaki görüşlerinin yer aldığı ve Zamanımıza kadar ulaşmış olan metne en büyük fıkıh manasında fıkıh ekber denilmiştir. Başlangıçta durum böyle olduğu halde daha sonraları bu husustaki ilmi faaliyetin genişlemesiyle fakihler, fıkıh alimleri itikadi, ahlaki, tasavvufi vesaire hükümleri fıkhın dışında bırakarak onu sırf ameli ve kazai hükümlere hasretmişlerdir. Bugün de fıkıhtan anlaşılan mana budur. Tasavvuf da, insanın lehinde ve aleyhinde olanları hem zahir hem de batın cephesiyle bilip muktezasınca yaşamasını temin etmektedir. Nasıl ki fıkıh, abdest, taharet, namaz, oruç gibi ameli meselelerin zahiri sıhhat şartlarını bildirirse, Tasavvuf da bunların kamil manada ifade edilebilmesi için gerekli olan kalbi kıvamın kazanılmasını telkin eder. Bu itibarla tasavvufa, fıkıh ilminin ruhani zemini manasında fıkh-ı batın da denilmiştir. Öte yandan zahiri ilimleri tahsil etmek, insanı batın ilmini tahsil etmekten müstani kılamaz. Evvelkilerden ve sonrakilerden pek çok alim zahiri ilimden sonra, batıni ilmi terbiye ve hizmet yoluyla tahsil etmenin zaruretine inanmış ve bu yolun salikleri olmuşlardır. Mesela Hanefi imamlarından İbni Hümam, İbni Şibli, Şurum Bilali, Hayreddin Remli, Hamevi, Zahid El Kevseri ve Emsali. Şafii imamlarından Sultanul Ulema İzz bin Abdüsselam, İmam Gazali, Tacuddin Sübki, İmam Süyuti, Şeyhülüslam Kadı Zekeriya, Allame Şihab, İbni Haceri Heytemi ve Emsali. Maliki imamlarından Ebu'l Hasan eş-Şazeli, Şeyh Ebu'l Abbas el-Mursi, Şeyh İbn Ataullah el-İskenderi ve emsali. Hanbeli imamlarından Şeyh Abdülkadir el-Cili, Şeyh Üsman Abdullah el-Ensari el-Herevi ve emsali. Yine Seyyid Şerif Cürcani, Molla Cami, Abdulhakim Siyalkuti Abdülgani Nablusi, İbn Abidin ve Şihabüttin Alusi gibi meşhur alimler Nakşibendiyye yoluna intisap etmişlerdir. Bunun gibi pek çok büyük alim zahiri ilimleri tahsil ettikten sonra bâtıni ilimleri de ehillerinden almışlardır. Sohbet, hizmet, seyru süluk yoluyla hüsnü itikat, ihlas, günahları terk ve de zinetlenmek gibi en faydalı ilimleri tahsil ederek büyük hayırlara nail olmuşlardır. Aynı şekilde Nakşibendiye silsilesinden Yusuf Hemedani, Şahı Nakşibend, Alaeddin Attar, Yakub Çerhi, Derviş Muhammed, İmam Rabbani ve halid Badadi Bağdadi gibi pek çok zat da zahiri ilimlerde zirveleşerek icazet almış alim zatlardır. İmam Malik rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Kim fıkıhla, dini ilimlerle meşgul olur da tasavvufi terbiye görmezse fasık olur. Kim tasavvufla meşgul olur da dini ilimleri bilmezse zındık olur her kim de bu ikisini cem ederse, hakikate nail olur. İnsanoğlunun ahiret sermayesi olan amellerinin manevi keyfiyetini, kalbin istikameti tayin ettiğinden, kalbe makbul ve kamil bir istikamet kazandırmayı hedefleyen tasavvufun lüzumu apaçık ortadadır. Bu bakımdan, yüce dinimizi yalnız kuru bir kaideler manzumesi olarak görmek ve bu şekilde takdim etmek arzusunda olan bazı çevrelerin tasavvufu red yönündeki davranışları asla kabul edilemez. Tasavvufu yaşadığını zanneden bir takım cahil, liyakatsiz veya kötü niyetli kimselerin hal ve tavırlarına bakarak onun hakikatini reddetmek son derece yanlıştır. Hata, yanlışlık ve istismarlar her sahada olduğu gibi dini ilimlerde de vaki olabilir. Bunlar ehli tarafından gayet kolay bir surette ayırt edilir. Nasıl ki haktan ayrılan batıl mezhepler varsa, bunun gibi hakiki tasavvuftan ayrılan batıl yollar da vardır. Gerçek tasavvuf ehlini bu gibi batıl yolların mensuplarıyla karıştırmamak gerekir. Tasavvufun günümüzdeki lüzum ve ehemmiyetinin diğer bir yönü de onun insanları ıslah hususunda takip ettiği metot ve üsluptur. Zamanımızda insanlar ekseriyetle dinden uzaklaşmanın ve ağır günahlar irtikap etmenin ruhi buhranı içindedirler. Böylelerine bir ıslah ve kurtuluş imkanı sunmanın, onlara kızıp öfkelenmek yerine, af, müsamaha, merhamet ve şefkat yoluyla daha kolay olduğu aşikardır. Zira aklın ve nefsin sultasında bunalan ruhlara, İslam'ı ilahi bir teselli, telafi ve tedavi nefası halinde sunmak, onlara bir can kurtaran simidi atabilmek için, Günaha duyulan nefrete günahkara taşırmamak bilakis günahkarı kanadı kırık bir kuş gibi farz ederek onlara şefkat ve merhametle yaklaşmak çok daha faydalı bir irşat metodudur. Diğer taraftan tarih boyunca tasavvuf hem iktisadi ve ictimai rahatlık zamanlarında rehavet, gevşeklik ve azgınlıkları engelleyerek manevi zindeliği devam ettirmiş hem de istila, işgal ve zulüm dolu zor dönemlerin kargaşa ve bunalımları arasında daralmış olan gönüllere ulvi pencereler açarak nefes aldırmış, yaralı kalplere merhem, yorgun dimalara teselli ve susuz ruhlara kepser olmuştur. Bu da tamamen nebevi bir tavırdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir nimet veya zafere ulaştığında Allah'ım gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır buyurarak kalplerin dünyaya meyletmesinin yahut da gurur ve enaniyete kapılmasının yolunu kapatmışlardır. Buna mukabil herhangi bir eza, cefa ve çileyle karşılaştıklarında da yine Allah'ım gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır buyurmuş, böylece mümin gönülleri fani sıkıntılar sebebiyle ümitsizlik, şikayet ve aşırı hüzne gark olarak rıza halini zedelemekten sakındırmışlardır. Neticede ümmetine her halükarda huzur, sükun ve denge içinde kalabilmenin manevi reçetesini vermişlerdir. Hakikaten insan ruhu maneviyattan uzak kaldığı takdirde varlıkta da darlıkta da bunalıma sürüklenmekten kurtulamaz. Birinde insanın dizginlenmesi icap eder, diğerinde ise teselliye ihtiyacı olur. Bu sebeple insanın manevi terbiye usullerini temel alan tasavvufi telkinlere hem varlık hem de darlık zamanlarında ihtiyacı vardır. Fakat her şeyden evvel şunu ifade etmek gerekir ki, tasavvuf nazari değil, tatbiki bir ilimdir. Yani satırlardan okunmakla değil, ancak yaşamakla gerçek manada idrak edilen bir ilimdir. Nitekim Muhammed Parsa Hazretleri bu hakikati şöyle ifade buyurur. Bu Hacegan taifesinin sözleri, Ezbere aktarılan şeyler değil, bizzat yaşanan haller ve tadılan zevklerden ibarettir. Bu yüzden basiret ehli bu sözler için fıkhullahu ekber, Allah'ı tanımanın en büyük ilmi ve bürhanı ezhar, en açık delil demişlerdir bu mübarek taifenin sözlerini tefekkür sayesinde oluşan yakîn, kesin bilgi, keramet görerek oluşan yakînden daha üstündür. Yani yaşandıkça idrak edilebilen tasavvufun, kelimelerin mahdut imkanlarıyla kamil manada izah edilmesi imkansızdır. Nitekim Allah dostları da, her kesitinden muhtelif renkte ışıklar yansıyan o tasavvuf kristalinin kendilerine bakan ve çesinde müşahede ettiklerini nazarı itibara alarak pek çok tasavvuf tarifi yapmışlardır. Bu sebeple tasavvufun bu tariflerin bütünü olduğunu söylemek daha doğru olur.